adak adadığımızda kestiğimiz kurbanın etinden adak adayan kişi yiyemez deniliyor. Evet. Ben Kur'an-ı Kerim ve hadislerden böyle bir duruma rastlamadım. Bu görüşün kaynağı nedir? Aslı var mıdır? Demiş. Evet. Şimdi tabi kurban e, birkaç gruba ayrılıyor. Bunlardan bir tanesi vacip olan kurbanlar var. Nafil olan kurbanlar var. Vacip olan kurbanlar Kurban Bayramı'nda kesilen kurbanlar gibi yine adanan, adak olarak adanan kurbanlar gibi bunlar vacip kurban kategorisindedir. Hı hı. Mesela akika kurbanı vardır. Bir insanın evladı dünyaya gelmiştir. Şükür için kurban kesiyordur. Hac'da kesilen kurbanlar vardır. Yenilip içilmesi noktasında bunların her birinin hükümleri kendisine özeldir. Şimdi insan Kurban Bayramı'nda kurban kesiyorsa ondan yiyebilir. Rabbimiz Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de Hac suresinde fekulu minha ve at'imul qani'a ve'l mu'ter. Siz onlardan yiyin fakirleri isteyen istemeyen herkese verin buyurmuştur. Dolayısıyla kurban bayramında kesilen kurban kişi kendisi istifade edebilir, zengin komşusuna verebilir, fakire de verebilir. Ancak adak kurbanı, adak demek adanın o kurbanın etiyle, kemiğiyle, tırnağıyla, tüyüyle her şeyiyle Allah'a adanması demektir. Bir şey Allah'a adanın adanın adandığında o sadaka hükmüne geçer. Nasıl ki bir insan verdiği sadakadan verdiği sadakadan kendisine bir şey almıyorsa sadaka verdikten hmm. sonra veya zekat verirken bir cebinden alıp diğer cebine koymuyorsa ki insanın kendi evladı, kendi annesi babası bakmakla yükümlü olduğu için bunların menfaat birliği söz konusudur. İnsan kendi evladına zekat verdiğinde veya adak olarak kestiği kurbanın etinden evladına verdiğinde Aynı bir şey cebinden almış diğer cebine koymuş olur. Doğrudur Kur'an-ı Kerim'de adak kurbanının Kesenin yemeyeceğine dair bir hüküm yoktur. Bir ayet yoktur. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın hadislerinden de kural olarak, kıyas olarak çıkarttığımız şeyler vardır ki o da eğer bu bir sadakaysa sadakanın hükmünü de Kur'an-ı Kerim belirlemiştir. Hazreti Peygamber belirlemiştir. Sadakadan insanın kendisi istifade edemez. Evladı alt, alt soyu ve üst soyu çocukları, torunları, annesi babası istifade edemez. Dolayısıyla adak kurbanından da insanın kendisini istifade etmesi caiz değil. Bu hüküm Hanifi mezhebinin, Şafi mezhebinin görüşü böyledir. Hanbeli mezhebinin de esas görüşü böyledir. Her mezhep içerisinde bazı fakirlerin farklı kanaatleri vardır ama bizim Türkiye'de insanlar Hanifi'dir, Şafi'dir. Dolayısıyla bize sorulduğunda biz diğer e, müstesna, istisna sayılacak görüşlerden bahsetmeden ada kurbanın etinden yenilemeyeceğini bir şekilde yenilmişse insan kesmiştir, e, kestiğim kurbandan biraz yeyim demiştir. Adak kurbanıdır bu. Yemiştir. Uygun değildir ama yedikten sonra kıymetini belirleyecek. Ne kadar yemişse ne kadar tutuyorsa onu da evet. fakir fukara'ya verecek. Evet. İstifade etmeyecek kendi. Teşekkür ederiz Kenan